Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, biraz Kur'an okuyan, az mehal okuyan, bir camide vaaz dinleyen, dinle ilgilenen herkes, iman etmek, salih amel işlemek ifadesini duyar. En azından Asr suresini herkes biliyor. وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرُ اِلَّا amenu ve وَعَمِلُوا <الصَّالِحَات> Salih amel işleyenler. Kur'an'da 10, 20, 30 defa, 100 defa geçen bir ifade. Salih amel. Salih amel ne demek? Allah'ın razı olup sevap vereceği her iş demek. Biraz sonra örnekler sayacağım. Salih amel örnekleri. Ondan önce özellikle tekit edip zihinlerimize yerleştirmek istediğim bir şey var kardeşlerim. Bizim evimiz salih amel bankası olmalıdır. Eğer evimizin mümin ev üzere planlandığını iddia ediyorsak salih amel bankası olacak. Buradaki banka faizi banka değil herhalde. Hani kan bankası deniyor ya, onun gibi. Hadi depo diyeyim ben. Salih amel Deposu olmalı evimiz. Elini tuttuğun her yerden salih amel çıkmalı. Biz çocukken yeni hafızlık yaptığımız, yani 7-8 yaşlarında olduğum yıllara ait hatıralardan söylüyorum, bizi hatim okumak için evlere götürürlerdi. Hatim okunurken secdeler, secde ayetleri geliyor. Çok dikkatimi çekerdi. Biz evde ölen birisi için güya Kur'an okumaya götürüldük. Adam o evden çıkmış gitmiş ya da kadın. E secde yapacağız, tilavet secdesi burada yapılması lazım. Seccade var mı derdik. Dakikalarca beklerdik, seccade gelmez. Yok, o evde hiç namaz kılınmamış. 50 sene önceki hatıram bu benim. Kıbleniz ne tarafa secde yapacağız dediğimizde ev halkı birbirine sorarlardı. Yani Ha şöyle olması lazım, cami nerede filan. Salih amel, kıtlığı var bu evde, yokluğu var. Bir bu manzara var. Bir de herkesin secde deyince secdeye kapandığı ev olmak var. Aziz kardeşlerim, evlerimiz salih amel bankası olmalı. Ki, Kıyamet günü Rabbimizin cennetlerinde mutlu olalım. Peki salih amel deyince namazı mı kastediyoruz? Asla. İnsan deyince sadece beynini mi kastediyoruz? Yok canım. Beyne kafatası lazım bir defa. Namaz dinimizin beyni, doğru. Ama namazdan başka ne kadar görevler var onun için kardeşlerim önce salih amel yani Allah'ın razı olacağı iyi iş sevap vereceği güzel iş önce bunun mantığını doğrultalım kafamızda bu bir çeşit değil nereden Allah razı oluyorsa o salih ameldir bunu düzeltelim İki, evimizde dolapa, raflara gizlenmiş bir iki tane örneği bulunan değil, elini tuttuğun her yerden bir salih amelin çıktığı ev olma özelliği kazandıralım. Mesela evdeki hanım kardeşimiz bir gün eşine demeli ki, efendi Allah razı olsun, hep hayır yapıyorsun, sadaka yapıyorsun, çok güzel. Çok Senin sayende biz de sevap kazanıyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram arkadaşlarını evli eve yemeğe getirirlerdi. Sen bir gün tut, arkadaşlarından 10 kişiyi çağır, bizim odaya 10 kişi anca sığar, 10 kişiyi ben de güzel yemekler yapayım, fakir fukara olması şart değil. Üçü fukaradan olsun, yedisi senin arkadaşlarından olsun. Güzel bir yemek yapayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini daha ihya etmiş olalım desin. Sonra da Allah rızası için kimseye şov yapmadan güzel bir yemek yapsın israfa kaçmadan. Salih amel işte, salih amel. Başka bir örnek vereyim salih amele. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan, Kur'an okuyor, hatim yapacağı zaman, hatimden sonra küçük bir dua yapacak. Kur'an hatmi duası. Ramazan'da değil ama, haftada bir belki. Çocuklarını, torunlarını haber ediyor. Bugün işte filan saatte diyelim, hatimim bitireceğim, dua yapacağım, toplanın. Hep beraber dua edelim. Sizin amininizden ben istifade edeyim. Benim duamdan siz istifade edin diyor. Salih amel işte. Masrafı yok. Sıkıntısı yok. 10 dakika oturacaklar senin evinde amin diyecekler. Selamun Aleyküm deyip gidecekler. Müslüman üretken olduğu zaman sevap yağar evine Allah'ın izniyle. Şimdi bu mantığı oturttuysak kafamıza ve evimiz Salih Amel Bankası olacak karar ettiysek, tamam. Şimdi neler yapacağımız ve hiçbirinin de özel masrafı yok. Onu görmeye çalışalım. Kardeşlerim, bir kere iman etmek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ve imanı sürekli takviye eden, destekleyen işler yapmak Salih Amel'in en büyüğü. Elhamdülillah, bizde var. Elhamdülillah, Salih amel en büyük iman, iman ehliyiz. Rabbimize hamd olsun. Vaktinde kılınan namaz en güzel salih ameldir. Kabul olunmuş bir haccı salih ameldir. Ne demek kabul olunmuş bir hac? Helal parayla yapmışsın. Gevezelik etmemişsin hacda. Fotoğraf şovu yapmamışsın. Fıkhına uygun yapmışsın. Riya yapmamışsın. Ardından... Onu berbat edecek işler yapmamışsın. Haç yahu anandan doğmuşsun sen o gün. Evinde onu koyacak köşe bulamazsın sen. O evini çatısına kadar doldurur Allah'ın izniyle. Anaya, babaya ihsanda bulunmak. Ne demek ihsanda bulunmak anaya, babaya? Yani annenin, babanın razı olacağı işleri yapmak. Salih ameldir. Bütün çeşitleriyle cihat etmek. Neden bütün çeşitleriyle diyoruz? E cephede cihat var, kalemle cihat var, çocuk yetiştirmekte cihat var, para vermekte cihat var, medresede talebe okutmakta cihat var, sabah namazına kalkmak için evde gayret etmekte cihat var. Allah için emek vermek cihat demektir. Bu emeği nerede veriyorsan parayla, elle, dille cihat yapıyorsun. Bunların hepsi salih amel kardeşlerim. Allah için sevmek ve Allah için buğz en güzel salih amellerdendir. Çocuklarımı karşıma alıyorum, yavrum diyorum. Bu mel'un Allah'ı ve peygamberini sevmiyor. Biz de sevmiyoruz diyorum. Sonra dünyanın öbür ucundan bir resim gösteriyorum. Bunu görüyor musunuz? Ne dilini biliriz, ne yüzü yüzümüze benzer, ne gözü gözümüze benzer farklı ırktan bir insan. Bak Kur'an okuyor yavrum. Bu bizim can kardeşimizdir diyorum. Allah için seviyoruz. İmanın zirvesi bu. Salih amel. Kur'an okumak salih amel. Başka bir salih amel söyleyeceğim. Bunu lütfen not ediniz kardeşlerim. İbadet olan bir işi farz veya nafile yaparken onu aksatmadan süreklileştirmek de salih amellerden birisidir. Mesela yılda bir perşembe orucu tutmak var. Her perşembeyi bir arıza olmazsa oruçla geçirmek var. Süreklileştiriyorsun. Süreklileştirmek diye salih amel var. Bakınız evlerimizde masrafsız işler bunlar. Masrafı yok. Bedava cennet bunlar. Depo ulaştıralım evimizde. Bankası olsun. Salih Amel Bankası olacak işler var evimizde. Emanete riayet etmek. Ben bu kalemi sana emanet ediyorum dedim. Benim canım bu. Buna dokunamaz kimse. Parayı emanet ederim. Bu asrın en büyük emaneti risk açısından söz emaneti. Ben sana bir sırrımı söyledim. Sen onu Twitter'da yaydın. Ne oldu billahi teala? Hayır. Ölüyorum o sırrı vermiyorum. Ölüyorum emanete dokundurtturmuyorum. Salih amel. Evde bir köşeye koy onu koy. Mahşerde seni bulacak, mahşerden önce kabirde bulacak. Rabbinin huzurunda bulacaksın onu. Emin insan diye. Elimde güç var. Affetmeyebilirim, affediyorum. Salih amel bu. وَاَنْتَعَفُوا وَتَصْفَحَوَّتْ خَيْرٌ لَكُمْ Affetmeniz, vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Allah. Peki nerede? Çocuğumu, eşimi? Affetmeyebilirim. Avukata götürsem yandı. Affediyorum Allah için. Salih amel bu. Bir gün insan başına bir felaket geldiğinde salih amellerle tevessül etmek var ya Şöyle diyebilir ya Rabbi. Başıma bir bela geldi. Ben bir gün eşimi affetmesem kendi annesi babası bile onu tartaklayacaktı. Senin hatırın için sevabını umarak affetmiştim. O amelimi kabul ettiysen şimdi bu belayı benden al diyebilirsin sünnete uygun bu. Çünkü bu bir salih amel. Büyük bir salih amel. Doğru sözlü olmak. Yalandan uzak durmak için gayret etmek salih bir ameldir. Allah için infak etmek salih ameldir. Müslüman bir insana dilinle, elinle, tatlı sözünle yardım etmek salih ameldir. Zarar vermemek için uğraşmak salih ameldir. Yemek yedirmek salih ameldir. Selam vermek, selam almak salih ameldir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu salih amel. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan bir Müslüman anahtarı sokup evine girdiğinde hiç kimse yok evde. Esselamu aleykum ve rahmetullah diyerek girer. Niye? Yahu Müslüman'ın evinde bir defa melek var nasıl kimse yok diyorsun. Bir ikincisi bu selam salih ameldir. Ver bir selam daha rafa koysun melekler. Salih amel bankası kuruyoruz biz burada. İhtiyacı olanlara ödünç mal vermek, bedeninle gidip yardım etmek salih ameldir. Canlı olan bir mahluka merhamet göstermek salih ameldir. Ahlakı güzelleştirmek salih ameldir. Ne gibi? Mesela bunu bana verir misin dediğinde almaz demek senin hakkın. Ama bunun ahlaklısı nedir? Veremeyeceğim. Kusura bakma demektir. Bu güzel ahlak işte. Bunu tercih ettiğin zaman salih amel yapmış oluyorsun. Sabır ediyorsun. Sabır. En güzel salih amellerden. Uçsuz bucak. Evi doldurur. Çatısını bile doldurur. Allah'ın izniyle zikir. Hangi çeşidiyle olursa olsun. Ha subhanallah dedin. Ha elhamdülillah dedin. Ha la ilahe illallah dedin. Ha Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed dedin. Salih amel bu. Müslüman komşunun, akrabanın cenazesiyle ilgilenmek salih ameldir. Dargınların arasını bulmaya çalıştın. Salih amellerin ahlasını yaptın sen, e'lâsını. Akrabadan birisi geçinemiyorlar. Boşanma noktasına geldiler. Bugün, yarın, bir hafta, üç hafta, bir senedir her gün gidiyorsun. Ya barışırsınız ya her akşam buradayım diyorsun. Onlar da yahu daha gelme tamam barıştık diyorlar, kucaklaşıyorlar. Salih amel yahu. Vallahi senin evini yüz kat olsaydı doldururdu bu oya. salih amel. Salavat getiriyorsun özellikle salih amel. İstiğfar etmek. Estağfurullah. Estağfurullah demek. Çok güzel. Herhangi bir sadakaya karar vermek, niyet etmek bir salih amel. Müslüman diline kadar gelen böyle kötü bir sözü ya Allah deyip içine Atıyor, salih amel. Birisi yanında hapşırıyor. Elhamdülillah diyor, Allah diyorsun. Salih amel. Ve kardeşlerim, bu asrın, şu yaşadığımız fitne asrının en büyük salih amelini evi değil, plazayı değil, gökdelenleri bile dolduracak kadar yani bankası değil hazinesi yapacak kadar salih amelin en büyüğü şu saydığımız şeyleri yapacak bir çocuk yetiştirmek. O çocuk yetişsin diye uykusuz kalmak. O, yet o çocuk yetişsin diye eşinin eziyetlerine sabretmek. O çocuk yetişsin diye İmkanın olduğu halde köy gibi bir yerde yaşayıp şehre taşınmamak. O çocuk yetişsin diye kahrını çekmeye tenezzül etmeyeceğin insanların kahrını çekmek. Bundan daha büyük salih amel, hayal bile edilemez. İmandan sonra şüphesiz. Zaten mümin olmayanın böyle bir derdi neden olsun. Ve bir ayrıntı. Böyle bir çocuk yetiştirmek, çocuklar yetiştirmek salih ameldir derken biz projenin bütününü övüyoruz. Sonunda bu özellikleri olan, burada saydığımız salih amelleri yapan çocuk yetiştirdik diyoruz. Kardeşlerim, o çocuğa taaret öğretmek bunun bir parçası. O çocuğa yalan konuşmaması için egzersiz yaptırmak bir parçası. O çocuğa salih amellerden herhangi birini öğretmek, yüz tane salih amel öğreteceğiz belki. Biz burada örneklerden saydık sadece. Akla hemen gelmeyecek örnekleri saydık. Bunların her biri en büyük salih amel. O çocuğun kendisi de toptan faturalanmış zaten. O zaten salih amel. Çocuk olduğu gibi sadakayı cariye. Sen ölüp mezara gidiyorsun Defterlerin kapandı zannediyorsun, melekler sabah akşam getiriyorlar. Al, al, al, akıyor, akıyor, cari hesaba akıyor devamlı. Çocuk bırakmış, sadakayı cariye çocuk bırakmış. Elhamdülillah ne büyük Allah'ımız var be, ne büyük Allah'ımız var, ne kerim Allah'ımız var, ne cömert Rabbimiz var, elhamdülillah. Yahu gözünü kıpırdatıyorsun ona sevap yazıyor. Parmağını oynatıyorsun ona sevap yazıyor. Akla geliyor ki yani cehenneme girmek için çok uğraşmak lazım ya. Çok uğraşırsa insan cehenneme gelir. Çok inat etmiş olması lazım. Diyesim geliyor. Rabbim lutfu ve keremiyle şu güzelliklere rızamız, gayretimiz, himmetimizle sahip olmayı evlerimizi salih amel bankası hazinesi yapmayı hepimize kolay etsin. Bunun içinde çırpınan, gayret eden ve uykusuz kalan bir bünye sahibi olmayı bize kolay etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil <gülüyor>